Buna kavminin cevabı, sadece Lut ailesini memleketinizden çıkarın. Baksanıza onlar bizim yaptıklarımızdan temiz kalmak isteyen insanlarmış demelerinden ibaret oldu. Bunun üzerine onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı Müstesna. Onun geride azaba uğrayanların içinde kalmasını takdir ettik. Onların üzerlerine öyle bir yağmur indirdik ki, ne kötüydü uyarılanların yağmuru. Resulüm de Hamdolsun Allah'a, Selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı hayırlı, Yoksa O'na koştukları ortaklar mı? Onlar mı hayırlı, Yoksa gökleri ve yeri yaratan, Gökten size su indiren mi? Çünkü biz O'nunla, bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçeler bitirmişizdir. Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Doğrusu onlar sapıklıkta devam eden bir gürühtür. Onlar mı hayırlı yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarında nehirler akıtan, onun için sabit dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan mı? Allah'ın yanında başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu hakikatleri bilmiyorlar. Onlar mı hayırlı, yoksa kendine yalvardığı zaman bunalmışa karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri yapan mı? Allah'ın yanında başka bir ilah mı var? Ne kıt düşünüyorsunuz? Onlar mı hayırlı? Yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size yolu bulduran, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen mi? Allah'ın yanında başka bir ilah mı var? Allah onların koştukları ortaklardan çok yücedir, münezzehtir. Onlar mı hayırlı? Yoksa önce yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden ve sizi hem gökten hem yerden rızıklandıran mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söylüyorsanız siz kesin delilinizi getirin, haydi. De ki, göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Fakat ahiret hakkında bilgiler onlara ardarda gelmektedir. Ama onlar bundan bir şüphe içindedirler. Çünkü onlar bundan yana kördürler. İnkarcılar dediler ki: "Sahibiz ve atalarımız toprak olduktan sonra gerçekten diriltilip çıkarılacak mıyız? Andolsun ki bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştır." Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, hele bir yeryüzünde gezin de, günahkarların sonu nice oldu bir bakın. Habibim, onlara karşı mahzun olma, kurmakta oldukları tuzaklardan ötürü de sıkıntı duyma. Bir de, eğer doğru söylüyorsanız, bu vaat ettiğiniz azap hani ne zaman derler? De ki, çabucak gelmesini istediğiniz şeyin, azabın bir kısmı herhalde yakında ensenize binecektir. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Rabbin elbette onların sinelerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta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 Ve o halde sen Allah'a güven. Çünkü sen apaçık hakikatin üzerindesin. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkasını dönüp kaçmakta olan sağırlara da daveti duyuramazsın. Sen körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getirecek değilsin. Ancak gönülden teslim olarak ayetlerimize iman edenlere duyurabilirsin. Söylenen başlarına geleceği vakit, bunlar için yerden bir dağ be canlı çıkarırız ki, bu onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler. Ve her ümmetin ayetlerimizi yalan sayanlarından bir cemaati toplayacağımız gün, artık onlar bir arada tutulup hesap yerine sevk edilirler. Nihayet oraya geldikleri vakit Allah buyurur. Siz benim ayetlerimi ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Yoksa yaptığınız başka neydi? Yaptıkları haksızlıktan dolayı o söz gerçekleşmiştir. Artık onlar konuşamazlar. Görmediler mi ki dinlensinler diye geceyi yarattık.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 ...yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutun yürümesi gibi yürümektedirler. Bu her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki o yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. Kim iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir. Ve onlar o gün korkudan da emin kalırlar. Her kimde kötülükle gelirse... Artık yüzleri ateşte sürtülür. Başka değil, ancak yaptığınız amellerin cezasını çekeceksiniz denir. De ki, ben ancak her şeyin sahibi olan ve burayı kutlu kılan, bu şehrin Mekke'nin Rabbine kulluk etmekle emir olundum. Yine bana Müslümanlardan olmam emredildi ve Kur'an'ı okumam emredildi.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 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta Sin Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman edecek bir kavim için Musa ve Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana dost doğru okuyacağız. Çünkü Firavun Mısır toprağında gerçekten azmış, halkını parça parça etmişti. Onlardan bir zümreyi güçsüz buluyor, bunların oğullarını boğazlıyor. Kızlarını ise sağ bırakıyordu. Belli ki o bozgunculardandı. Bizse istiyorduk ki o yerde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunalım. Onları önderler yapalım. Onlara ötekilerin yerini aldıralım. Ve o yerde onları hakim kılalım. Firavunla Haman ve ordularına onlardan çekinmekte oldukları şeyi gösterelim. O esnada Musa'nın anasına onu emzir. Kendisine zarar geleceğinden kaygılandığında onu denize, Nil nehrine bırakıver. Hiç korkup kaygılanma. Çünkü biz onu tekrar sana vereceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye bildirdik. Nihayet Firavun ailesi onu yetik olarak aldı. Çünkü o sonunda kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı. Şüphesiz Firavun'la Haman ve askerleri yanılıyorlardı. Firavun'un karısı sepetin içinden çocuk çıkınca kocasına ikimizin de gözü aydın. Onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz dedi. Halbuki onlar işin sonunu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 Biz annesine geri vermezden daha önce onun süt analarının sütünü kabulüne müsaade etmedik. Bunun üzerine ablası size onun bakımını sizin namınıza üstlenecek hem de ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi dedi. Böylelikle biz onu gözü aydın olsun, gam çekmesin ve Allah'ın vaadenin gerçek olduğunu bilsin diye anasına geri verdik. Fakat... Yine de pek çoğu bunu bilmezler. Musa yiğitlik çağına girip olgunlaşınca, Biz ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. Musa, halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, Diğeri düşman tarafından olan iki adamı birbirleriyle dövüşür buldu. Kendi tarafa olan, Düşmana karşı ondan yardım diledi. Musa da ötekine bir yumruk indirip, onun ölümüne sebep oldu. Bu şeytan işidir. O gerçekten saptırıcı, apaçık bir düşmandır dedi. Musa, Rabbim doğrusu kendimi yana uğrattım. Beni bağışla dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olan ancak odur. Musa Rabbim bana lütfettiği nimetlere andolsun ki artık suçlulara asla arka olmayacağım dedi. Şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün. Dün kendisinden yardım isteyen kimse feryat ederek yine ondan imdat istiyor.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 Şehrin öbür ucundan bir adam geldi ve dedi ki: "Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için hakkında müzakere ediyorlar. Derhal buradan çık. İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim." Musa korka korka etrafı gözetleyerek oradan çıktı. "Rabbim, beni zalimler grubundan kurtar." dedi.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 ''Bizim yerimize hayvanları sulamanın karşılığını ödemek için seni çağırıyor.'' Musa ona, Hazreti Şuayb'a gelip başından geçeni anlatınca o, ''Korkma, o zalim kavimden kurtuldun.'' dedi. Şuayb'ın iki kızından biri, ''Babacığım, onu ücretle çoban tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse, bu güçlü ve güvenilir adamdır.'' dedi.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 Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, demek ki bana karşı husumet yok. Söylediklerimize Allah vekildir. Artık Musa süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca, Tur tarafından bir ateş gördü. Ailesine siz burada bekleyin, ben bir ateş gördüm, belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için o ateşten bir parça getiririm dedi. Oraya gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ kıyısından, oradaki ağaç tarafından, kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa! Bil ki ben, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Ve asanı at denildi. Musa attığı asayı yılan gibi deprenir görünce, dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa, beri gel, korkma. Çünkü sen, emniyette olanlardansın buyuruldu. Elini koynuna sok, kusursuz bembeyaz çıkacaktır. Korkudan, açılan kollarını kendine çek. İşte bu ikisi, Firavun ve onun adamlarına karşı, Rabbin tarafından iki kesin delildir. Çünkü onlar,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 Musa şöyle dedi, Rabbim kendi katından kimin hidayet rehberi getirdiğini ve hayırlı akıbetin kime nasip olacağını en iyi bilendir. Muhakkak ki zalimler kurtuluşa eremezler. Firavun, ey ileri gelenler! Sizin için benden başka bir ilah tanımıyorum. Ey Haman! Haydi benim için çamur üzerine ateş yak, ve tuğla imal et. Bana bir kule yap ki Musa'nın ilahına çıkayım. Ama sanıyorum o mutlaka yalan söyleyenlerdendir dedi. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakalayıp denize atı verdik. Bir bak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 İnsanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak o kitabı, Tevrat'ı vermişizdir. Resulüm, Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen batı yönünde bulunmuyordun ve o hadiseyi görenlerden değildin. Bilakis biz o zamandan senin zamanına kadar nice nesiller var ettik de, Onların üzerinden uzun zamanlar geçti. Sen onlara ayetlerimizi okuyarak, Medyen halkı arasında bulunanlardan da değildin. Aksine, biz başka peygamber göndermiştik. Musa'ya seslendiğimiz zamanda, Tur'un yanında değildin. Bilakis, senden önce kendilerine uyarıcı peygamber gelmeyen bir kavmi uyarman için, Rabbinden bir rahmet olarak,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 eğer doğru sözlülerseniz Allah katından bu ikisinden bana ve Musa'ya inen kitaplardan daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer sana cevap vermezlerse bil ki onlar sırf heveslerine uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık kim olabilir? Elbette bu.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 İşte yerleri, kendilerinden sonra oralarda pek az oturulabilmiştir. Onlara biz varis olmuşuzdur. Rabbin kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamberi, memleketlerin ana merkezlerine göndermedikçe, memleketleri helak edici değildir. Zaten biz ancak halkı zalim olan memleketleri helak etmişizdir. Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve deblebesidir. Allah katında olanlarsa, daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala buna aklınız ermeyecek mi? Şu halde, kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz, ardından ona kavuşan kimse, sırf dünya hayatının geçici zevkini yaşattığımız ve sonra kıyamet gününde,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 Öylece azdırdık. Onların suçlarından beri olduğumuzu sana arz ederiz. Zaten onlar aslında bizlere tapmıyorlardı derler. Allah'a koştuğunuz ortaklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar. Fakat kendilerine cevap vermezler ve karşılarında azabı görürler. Ne olurdu dünyada iken doğru yola girselerdi? O gün... Allah onları çağırıp peygamberlere ne cevap verdiniz diyecektir. İşte o gün onlara bütün haberler kap karanlık olmuştur. Onlar birbirlerine de soramayacaklardır. Fakat tövbe ederek iman edip iyi işler yapan kimseye gelince o kurtuluşa erenler arasında olmayı umabilir. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer.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 ve ancak ona döndürüleceksiniz. Resulüm deki Düşündünüz mü hiç? Eğer Allah üzerinizde geceyi ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka size ışık getirecek tanrı kimdir? Hala işitmeyecek misiniz? de ki Haber verin bakayım.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 Umulur ki şükredersiniz. Ve hele o gün Allah onları çağırarak, Benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede diyecektir? O gün her ümmetten bir şahit çıkarır. Haydin kesin delilinizi getirin deriz. O zaman bilirler ki hakikat Allah'a aittir ve uydura geldikleri şeyler...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 Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu gözet. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez. Karunsa o servet bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi demiştir.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 Keşke Karun'a verilenin benzeri bizim de olsaydı. Hakikat şu ki o çok büyük devlet sahibidir dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa şöyle dediler. Yazıklar olsun size. İman edip iyi işler yapanlara göre Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir. Derken, biz onu da, sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek taraftarları olmadığı gibi, o kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler de, demek ki Allah kullarından dilediğine rızkı çok da az da verir. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi demek ki inkarcılar iflah olmazmış demeye başladılar işte ahiret yurdu biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz en güzel akıbet takva sahiplerinindir kim bir iyilik getirirse ona ondan daha üstün karşılık vardır kim bir kötülük getirirse, o kötülükleri işleyenler ancak yaptıkları kadar ceza görürler. Resulüm, Kur'an'ı okumayı, tebliğ etmeyi ve O'na uymayı sana farz kılan Allah, elbette seni yine dönülecek yere döndürecektir. De ki, Rabbim kimin hidayetle geldiğini,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 Asla müşriklerden olma. Allah'la birlikte başka bir Tanrı'ya tapıp yalvarma. Ondan başka Tanrı yoktur. Onun zatından başka her şey helak olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim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 ne kadar kötü ve yanlış hüküm veriyorlar. Her kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O, her şeyi işiten ve bilendir. Cihad eden ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah, alemlerden müstanidir.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 Mutlaka doğrusu biz de sizinle beraberdik derler. Acaba Allah herkesin kalbindekileri en iyi bilen değil midir? Allah elbette ona gönülden iman edenleri de iki yüzlüleri de bilir. Kafirler iman edenlere bizim yolumuza uyun. Sizin günahlarınızı biz yüklenelim derler. Halbuki Onların hiçbir günahını yüklenecek değillerdir. Gerçekte onlar kesinlikle yalan söylemektedirler. Fakat gerçek şu ki, elbette kendi yüklerini, kendi yükleriyle birlikte nice yükleri başkalarını saptırmanın vebalini taşıyacaklar. Ve uydurup durdukları şeylerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceklerdir. Andolsun ki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 Ona kulluk edin. Ancak ona döndürüleceksiniz. Eğer size tebliğ edileni yalan sayarsanız, bilin ki sizden önceki birçok milletler de yalan saymışlardı. Peygambere düşen yalnız açık bir tebliğdir. Allah'ın mahlukunu ilk baştan nasıl yarattığını, sonra bunu tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu. Allah'a göre kolaydır. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da, Allah ilk baştan nasıl yaratmış bakın. İşte Allah bundan sonra aynı şekilde, ahiret hayatını da yaratacaktır. Gerçekten Allah, her şeye kadirdir. O, dilediğine azap eder, dilediğine rahmet eder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 Sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü geldiğinde ise kiminiz kiminizi tanımayacak, kiminiz kiminizi lanetleyecektir. Varacağınız yer cehennemdir ve hiç yardımcınız da yoktur. Bunun üzerine ona sadece Lut iman etti İbrahim de dedi ki, ben Rabbime hicret edeceğim. Şüphe yok ki o çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Peygamberliği ve kitapları onun soyundan gelenlere verdik. Onu dünyada mükafatlandırdık. Şüphesiz o ahirette de salihler zümresindendir. Lut'u da gönderdik. O kavmine demişti ki, gerçekten siz daha önce hiçbir milletin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Bu ilahi ikazdan sonra siz ille de erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapacak mısınız? Kavminin cevabı ise şöyle demelerinden ibaret oldu. Doğru söyleyenlerden sen, Allah'ın azabını getir bize. Lut, ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle dedi. Elçilerimiz İbrahim'e iki oğul vereceğimize dair müjdeyi getirdiklerinde şöyle dediler. Biz bu memleket halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim kimselerdir.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 oradan apaçık bir ibret nişanesi bırakmışızdır. Bu ibret nişanesi, harap edilen o ülkeden kalan harabeler veya onların hikayesidir ki, isyan eden milletlerin nasıl mahvedildiğini göstermektedir. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Ve Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ahiret gününe ümit bağlayın, Yer yüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın dedi. Fakat onu yalancılıkla itham ettiler. Derken kendilerini bir sarsıntı yakalayı verdi ve yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. Ad ve Semud'u da helak etti verdik. Sizin için onların başına nelerin geldiği oturdukları yerlerden apaçık anlaşılmaktadır. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterip onları doğru yoldan çıkardı. Oysa bakıp görebilecek durumdaydılar. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun ki Musa onlara apaçık deliller getirmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Halbuki azabımızı aşıp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 Allah'tan başka dost edinenlerin durumu, kendine yuva yapan örümceğin durumu gibidir. Halbuki evlerin en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Allah onların kendisini bırakıp da hangi şeye yalvardıklarını şüphesiz ki bilir. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. İşte biz bu temsilleri İnsanlar için getiriyoruz. Fakat onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir. Allah gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Şüphesiz bunda iman edenler için bir nişane bulunmaktadır. Sana bahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.